desen bunlar. Bunlar filmlere galiba çekilmiş. Artık olarak çok fazla bilgim yok ama bu filmlere çekilip işte buradan herhalde baskıya gidiyormuş. Yani o ham bezler bu desenler doğrultusunda basıyor, basılıyormuş. Bu desenler oraya çıkartılıyormuş. Bunun gibi yüzlercesi yerlerde. Yani tek başına bu e, filmlerden bir şey yapın. Bir müzede e, bir oda yapın. Tabii tabii. tabii. Ki. Yani <gülüyor> yüzlercesi bunların yerlerdeydi. İşte bir tanesi altı böyle Hasan Bey'e rica ettik diye Işık'tan da faydalanarak daha gönder hale getirmek için. Bir yandan da bu kare sizin evet. bir sanatçının, başka bir sanatçının eserine bakarken ki <gülüyor> anını e, o sonsuzlaştıran evet. bir eser. Yani böyle bir aynalar süsüyesi evet. gibi. Çok hoş evet. gerçekten. Tabii e, bir kere gelebilir miyiz? Tekrar Bak, hadi, Evet Bakın, dün kenarlarındaki ölümüşe karlarına bakın. Üç taraflarda, evet. alt taraflarda kalorifere doğru evet. olan. Yani işte bu da çığlık değil mi?